İbranilere Mektup 7. Bölüm Bu Melkisedek Şalem Kralı ve Yüce Tanrı'nın kahiniydi. Kralları bozguna uğratmaktan dönen İbrahim'i karşılamış ve onu kutsamıştı. İbrahim de ona her şeyin ondalığını verdi. Melkisedek adının anlamına göre önce doğruluk kralıdır, sonra da Şalem Kralı yani esenlik kralıdır. Babasız, annesizdir, soy ağacı yoktur. Ne günlerinin başlangıcı ne yaşamının sonu vardır. Tanrı'nın oğlu gibi sonsuza dek kahin kalacaktır. Bakın, büyük ata İbrahim'in ganimetten ondalık verdiği bu adam ne kadar büyüktür. Levi oğullarından olup kainlik görevini üstlenenlere kutsal yasa uyarınca halktan yani İbrahim'in soyundan oldukları halde kardeşlerinden ondalık almaları buyrulmuştur. Melkisedek ise Levilik kailerin soyundan olmadığı halde vaatleri alan İbrahim'den ondalık kabul etmiş ve onu kutsamıştır. Hiç kuşkusuz kutsuyan kutsanandan üstündür. Birinde ölümlü insanlar ondalık alıyor, ötekinde yaşadığına tanıklık edilen biri alıyor. Ondalık alan Levi bile İbrahim aracılığıyla ondalık vermiştir denebilir. Çünkü Melkisedek İbrahim'i karşıladığı zaman Levi hala atasının bedenindeydi. Eğer Levililerin kâhinliği aracılığıyla yetkinliğe erişilebilseydi, nitekim kutsal yasa bu kâhinliği öngörerek halka verildi, Harun düzenine göre değil de Melkisedek düzenine göre başka bir kâinin gelmesinden söz etmeye ne gerek kalırdı? Çünkü kâinlik değişince yasa da zorunlu olarak değişir. Kendisinden böyle söz edilen kişi, başka bir oymaktandır. Bu oymaktan hiç kimse sunakta hizmet etmemiştir. Rabbimizin Yahuda oymağından geldiği açıktır. Musa bu oymaktan söz ederken, kahinlere ilişkin bir şey söylemedi. Melkisedek benzeri başka bir kahin ortaya çıktığından, bu söylediğimiz artık daha da açıktır. O, yasanın soyla ilgili ön koşuluna göre değil, yok edilemez bir yaşamın gücüne göre kain olmuştur. Çünkü Melkisedek düzeni uyarınca sen sonsuza dek kahinsin diye tanıklık ediliyor. Önceki buyruk zayıflığı ve yararsızlığı nedeniyle geçersiz kılındı. Çünkü yasa hiçbir şeyi yetkinleştiremedi. Bunun yerine aracılığıyla Tanrı'ya yaklaştığımız daha sağlam bir umut verildi. Bu da antsız olmadı. Öbürleri ant içilmeden kâin olmuşlardı. Ama o kendisine Rab ant içti. Kararından dönmez. Sen sonsuza dek kâinsin. Diyen Tanrı'nın andıyla kâin oldu. Böylece İsa daha iyi bir antlaşmanın keyfiliği olmuştu. Önceki düzende çok sayıda kâhin görev aldı. Çünkü ölüm Görevlerini sürdürmelerini engelliyordu. Ama İsa sonsuza dek yaşadığı için kahinliği süreklidir. Bu nedenle onun aracılığıyla Tanrıya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Böyle bir başkayinimiz, kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış, göklerden daha yücelere çıkarılmış bir başkayinimiz olması uygundur. O, öbür başkainler gibi her gün önce kendi günahları, sonra da halkın günahları için kurbanlar sunmak zorunda değildir. Çünkü kendini sunmakla bunu ilk ve son kez yaptı. Kutsal yasa, zayıflıkları olan insanları başkain atamaktadır. Ama yasadan sonra gelen ant sözü, sonsuza dek yetkin kılınmış olan oğlu başkain atamıştır.